Fethih Suresi Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Şüphesiz ki biz sana Hudeybiye'de apaçık bir zafer verdik. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlayacak, sana olan nimetini tamamlayacak, seni doğru yola ulaştıracak ve sana güçlü bir şekilde yardım edecektir. İmanlarını imanla artırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları yalnızca Allah'a aittir. Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Sonuçta Allah mümin erkeklerle mümin kadınları içlerinde ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecek ve onların günahlarını örtecektir. İşte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur. Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara da azap edecektir. Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberi onlara yani inkarcıların ve münafıkların başına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamış olacaktır. Ne kötü varış yeridir orası. Göklerin ve yerin orduları yalnızca Allah'a aittir. Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir. Allah'a ve elçisine iman edesiniz, ona yani Allah'a saygı gösteresiniz. Onu yüceltesiniz ve sabah akşam onu tesbih edip yüceltesiniz diye şüphesiz ki biz seni bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Muhakkak ki sana biat edenler elbette Allah'a biat etmektedir. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim sözünden dönerse ancak kendi aleyhine dönmüş olur. Kim de Allah'a olan sözüne vefa gösterirse Allah ona ileride büyük bir ödül verecektir. Göçebelerden geri kalmış olanlar sana şöyle diyecekler. Mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Bizim için bağışlanma dile. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki Allah size bir zarar vermeyi dilerse veya bir yarar elde etmenizi isterse sizin için Allah'a karşı kimin bir şeye gücü yetebilir ki? Gerçek şu ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Aslında siz elçinin ve müminlerin ailelerine asla dönemeyeceğini sanmıştınız. Bu sizin kalplerinize güzel görünmüştü. Kötü zanda bulunmuş ve helaki yani cezalandırılmayı hak etmiş bir topluluk olmuştunuz. Kim Allah'a ve elçisine iman etmezse bilsin ki biz kafirler için çılgın bir ateş hazırlamış olacağız. Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca Allah'a aittir. Allah dileyeni yani layık gördüğünü bağışlar, Dileyene yani layık gördüğüne de azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Ganimetleri almak için gittiğinizde Hudeybiye'den geride kalanlar Allah'ın sözünü değiştirmek isteyerek ''Bırakın biz de sizi takip edelim'' diyeceklerdir. De ki ''Siz asla bizi takip etmeyeceksiniz. Allah işte sizin için daha önce böyle buyurmuştur. Onlar size ''Hayır bizi kıskanıyorsunuz'' diyeceklerdir. Aksine onlar az anlayanlardır. Göçebeler içinden Hudeybiye'den geri kalmış olanlara de ki, Siz ileride çok güçlü bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla ya savaşacaksınız ya da onlar teslim olacaklar. İtaat ederseniz Allah size güzel bir ödül verecektir. Önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız size elem verici bir şekilde azap eder. Görme engelliye zorluk yoktur. Topala zorluk yoktur. Hastaya da zorluk yoktur. Kim Allah'a ve elçisine gönülden itaat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Kim de yüz çevirirse ona elem verici bir şekilde azap eder. O ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden şüphesiz ki razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu indirmiş ve onları yakın bir zaferle ödüllendirmiş olacaktır. Elde edecekleri pek çok ganimetlerle de onları ödüllendirecektir. Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir. Allah size elde edebileceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Şimdilik bunları hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu imkanlar müminlere bir delil olsun ve sizi doğru yola ulaştırsın. Elbette Allah'ın kuşattığı, henüz elde edemediğiniz nice lütuflar yani nice imkanlar da vardır. Allah her şeye gücü yetendir. Kafir olanlar sizinle savaşsalardı, elbette arkalarını dönüp kaçarlardı. Sonra hiçbir dost ve hiçbir yardımcı da bulamazlardı. Allah'ın daha önce geçen yani süre gelen kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Sizi onlara üstün kıldıktan sonra Mekke vadisinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizle onlardan çeken odur. Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar kafir olan ve sizin mescidi haramı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını engelleyenlerdir. Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek ezmeniz sebebiyle üzüntüye kapılma ihtimaliniz olmasaydı Allah savaşı önlemezdi. Allah dilediğini yani layık olanı rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Birbirinden ayrılmış olsalardı, içlerinden kafir olanlara elbette elem verici bir şekilde azap ederdik. O zaman inkar edenler kalplerine katılığı yani tutuculuğu, cahiliye katılığını yerleştirmişlerdi. Allah da elçisine ve müminlere güven duygusu indirmiş, onların takva sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna en layık ve en ehil kişilerdi. Allah her şeyi bilendir. Şüphesiz ki Allah, elçisinin rüyasını bir amaç uğruna doğru çıkarmıştır. Allah dilerse, şüphesiz ki siz güven içinde kiminiz başlarınızı tıraş etmiş, kiminiz saçlarını kısaltmış olarak korkmadan mescidi harama gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bunun dışında size yakın bir zafer vermiş olacaktır. Dinini bütün dinlere üstün kılmak için elçisini bir rehber ve gerçek din ile gönderen odur. Şahit olarak... Allah yeter Muhammed Allah'ın elçisidir beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı şiddetli kendi aralarında merhametlidir Allah'tan lütuf ve rıza isteyerek onları rükû halinde secde halinde görürsün onların nişanları yüzlerindeki secde izidir bu onların Tevrat'taki örneğidir İncil'deki örneği ise şöyledir onlar Filizini yarıp çıkarmış, onu güçlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekin gibidir. Bu çiftçilerin hoşuna gider. Böylece Allah onlar yani güçlenen müminler sebebiyle kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan iman edip iyi işler yapanlara bağışlanma ve büyük bir ödül vaat etmiştir.